Hakk'a Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakk'a mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Kıyamet Melhaq Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Ve mâ ederake Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi? Semut ve At kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar. <gülüyor> Bu yüzden Semut kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Ad kamine gelince, onlar da şiddetli ve dondurucu bir ile helak edildiler. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرًّا فَتَرَى Allah o kasırgayı onların üzerine ardarda arda yedi gece sekiz gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün. Fehel تَرَى لَهُمْ min بَاقِيَةٌ Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun? <gülüyor> Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler. Onlar Rabblerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi. İnna lamma tawalma uhamalna kum fil jariyah, bi najalaha l kum tazkiratu wa ta'iyaha udhnu wa'iyeh. Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَهِ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَهِ Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp, bir tek çarpışla darmadağan edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَةً Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde sekiz melek taşır. يَوْمَئِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey O'na gizli kalmaz. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقَرَعُوا inni zannantu an li molaqin Kitabı kitabu sa'ine verilen kimse yanındakilere işte alın okuyun kitabımı gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der fehuve fi 'ayshati radiyah fi cennetin 'aliyah utufuha daniyah Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette, hoşnut dolacağı bir hayat içindedir. Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak, yiyin, için, afiyet olsun denir. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَأَقُولُ يَا لِيْتَ لَمْ أُوْتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ يَا, يا لِيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَغْنَى عَنِ مَالِهِ هَلَكَ عَنِ سُلْقَانِيهِ Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabın bana verilmeseydi hesabımın ne olduğunu bilmeseydim keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim malım bana hiçbir fayda vermedi gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der Huduhu faglû tumma cehîme sallû thum Fi سلسلة ذرع سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا على طعام المسكين. Allah zebanilere şöyle der: Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu yetmiş aşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمِ وَلَا illa min مِنْ La ye'ekuluhu illel khuati'un. Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı ilinden başka bir yemeği de yoktur. Fela uqasimu bimâ tubasirun. Vemâ lâ tubasirun. İn Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bir kahin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ O alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.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 eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı. Doğrusu Kur'an kötülükten sakınanlar için bir öğüttür. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّب۪ينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى <الْكافرين> وَإِنَّهُ لَحَقُّ <الْيَقِين> İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir. Öyleyse sen yüce rabbini ismiyle tesbih et.